Nebe suresi. Mekke'de inmiş olup kırk ayettir. Sure, adını ikinci ayetinde geçen ennebe ul azimden almıştır. Bu da mühim haber anlamına gelmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla عَمَّ Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar? عَلِنَّ بَعِ Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi? كَلَّاسَ thum.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 وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik. وَجَعَلْنَا Orada pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk. وَاَنْزَلْنَا مِنَ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 Gökler kapı kapı açılır. Dağlar yürütülür. Serab olur gider. Her taraf dümdüz olur. Cehennem pusudan.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 Yalanlar işitmezler. İşte bu da Rabbinden mükafat. Yeter mi yeter? ve ma Rahman. La minhu Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, o Rahman'dan bir mükafattır.